Ekrem Muhammediye bizatı Cenab-ı Hak vakıf oldu. Ondan gayrı hiçbir fert, hiçbir meret, hiçbir insan, hiçbir medii Resul-i Ekrem'in sırrına, esrarına vakıf olamadı. Resul-i Ekrem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiği dikkat-i alemdir. Bu kainat onun için halka olmuştur. Resul-i Ekrem Ademoğullarının mefharıdır, iftiharıdır yani. Niçin Kabe-ül-Allah'a tabaat ediyoruz? Niçin Beit-ül-Allah oraya yapılmış mide neden? Hiçbirini sızdırırsın değil mi? Kitaplarda gördün mü? resul Resulü Ekrem'in vücudunun toprağı Kabe-ül-Allah'ın yerinden alındığı için Allah orayı Beit-ül-Allah yaptı. Kabe-ül-Allah. Şu an şuna aşka bir yönü yapıyorlar, Kabe-ül-Allah'a tabaat Ekrem'in vücudunun toprağı Kabe-ül-Allah'ın yerindendir.